The Sure. 可是 siz açılan dağ beyler aman Gülü Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programı dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Bugün programa Haliç'ten Sesler ve ardından Tuğba Öz sesinden dinlediğimiz bir Kütahya Zeybe ile başladık. Ah İstanbul sen bir han mısın? Öz bu türküde çellosu ile Emrullah Şengüller eşlik ediyordu. Her iki kayıttı Almanya'da Winter and Winter tarafından yayınlanan Doğu ile Batı arasında İstanbul albümünde yer alıyordu. Bu albümün danışmanlığını... Sevgili Muammer Ketencoğlu yapmıştı. Doğduğum günden beri bu kentin havasını soluyorum. Çocukluğum Suriçi İstanbul'un en güzel semtlerinden Yedikule ve Samatya'da geçti. Artık şiirlere, şarkılara, romanlara, filmlere konu olan bu yorgun ve yaşlı kent eski kültürel ve tarihi dokusunu her geçen gün biraz daha kaybediyor ne yazık ki. Yani bu kenti kent yapan insanlar da yavaş yavaş hayatımızdan çekiliyorlar. Bir önceki cumartesi Kadıköy'de bir sergiyi gezdik. Serkan Taycan'ın 14 yıllık çabasının ürünü olan bir sergiydi bu. Kadıköy Müze Gazhanede açılan kente doğru sergisi aslında kentleşme, Taşra'nın ve kentin dönüşümü ile ekoloji konularını odağına alan işte kentleşme nedir, Taşra, İstanbul'un çeperi, meydanları bu dönüşümü nasıl yaşadılar, bizler nasıl etkileniyoruz sorularına yanıtlar arayan bir sanat projesi. Serkan Taycan'ın harika sunumuyla iki saate yakın serke alanını birlikte dolaştık ve bu sorulara da birlikte yanıtlar aradık. Bugün sizlere bu sergiden bahsetmek istiyorum ama muhabbete başlamadan izninizle bir İstanbul şarkısı daha dinletmek istiyorum sizlere. İnce Saz grubundan dinliyoruz İstanbul'a dair. <gülüyor> Kente Doğru Projesi'nin yaratıcısı Serkan Taycan, mühendis kökenli bir sanatçı, profesyonel olarak fotoğrafla uğraşmış. Sabancı Üniversitesi'nde görsel sanatlar, görsel iletişim konularında yüksek lisans eğitimi almış. Giderek kent araştırmalarına yönelmiş ve bugün Kanada'da mimarlık ve kent araştırmaları üzerine doktorasını yapıyor. Dünyadaki neoliberal politikaların da etkisiyle Türkiye'de sosyal, politik, mekansal dönüşümlerin, kırılmaların birbiri ardı sıra baş döndürücü bir hızla yaşandığı günlerde kentteki dönüşümün etkilerini içeriden ve dışarıdan bir gözle araştıran ve fotoğraf, yürüme, haritalandırma gibi pratikleri bu araştırmanın yöntemi olarak kullanan Serkan Taycan, 2007'den başlayarak bir görsel tarihçi, görsel vakan nüvis gibi kente, kentleşmeye dair kişisel yol hikayesini kurgulamaya başlamış. Aslında bu hikaye kişisel olduğu kadar aynı zamanda toplumsal bir hikaye. Günümüzde kent, aidiyet, sınırlar, ortak kader, göç vesaire gibi meseleler hepimizi ilgilendiriyor. Serginin tümünü saran iki ana eksenden söz etmek mümkün. Bunlardan bir tanesi bölümlerin yoğunlaştığı temalar farklılaşırken fotoğraflardaki bellek Temsil, fotografi, sinematografi, yürüyüş felsefesi ve aktivizm bağlantılı ortak kavramlara değen yapının sergi anlatısında da sürdürülmeye çalışılması. Diğeri ise edebiyattan, sosyolojiye, mimarlıktan, kent politikalarına, çeşitlenen alanlarda düşünen, işte yazıp çizen, üreten başka seslerin de dahil edilerek yani meselenin dar bir mesleki alana, belirli uzmanlıklara veya saat fotoğrafik belgelemeye ya da sanatsal ifade biçimine yönelik olmadığını ifade edilmeye çalışılması, zira bu konular işte hepimizin hayatlarının tam içinde ve farkında olalım veya olmayalım yaşamsal öneme sahip. Şimdi bir İstanbul şarkısı daha dinletmek istiyorum. Mercan Dede ve Yansımalar grubu birlikte yorumlayacaklar. Bir eski İstanbul. Serkan Taycan'ın 2007'de başlayarak halen sürdürdüğü çalışmalarını bir bütünlük içinde sunan kente doğru ziyaretçisini dört bölümlük bir yolculuğa çıkarıyor. İşte Habitat başlıklı ilk bölüm Taycan'ın 2007-2009 yıllarında e, mekanın poetikası, bellek ve coğrafya gibi kavramların ışığında e, taşrayı anlamak üzere e, yaptığı yolculukların bir ürünü. Taycan bu bağlamda çocukluğunun geçtiği mekanlarla e, daha önce hiç görmediği yerler arasında bir anlatı kuruyor. Taycan 2010-2012 yıllarında İstanbul'un çeperlerine doğru yolculuğuna devam ediyor. İşte serginin kabuk başlıklı ikinci bölümünde yeni inşa yerleşimler, yeniden yerinden edilecek olanlar, vaat edilen yeni yaşamlar ve onların mekanları, işte bir yanda kazılıp çıkarılanın diğer yanda yeniden kurulması, yer değiştiren mekanlar, kentsel politika, mekanın politikası ve kent Taycan'ın zihnindeki arayışların temelini oluşturuyor. Serginin Agora başlıklı 3. bölümünde Taycan'ın 2014-2015 yıllarında Kentin meydanlarına yakından, pencere içlerine, kaldırımlara, taşın üstünde oturanlara yakınlaşarak baktığı fotoğraflar bizi karşılıyor. Taycan için meydanlar yaşayanlar tarafından nasıl kullanıldığını, yönetenler tarafından nasıl şekillendirildiğini, her ikisinin dönüştürücü etkisini gözlemleyebildiği sembolik yerler, i̇şte meydanların kimisi tarihsel kimliğini sürdüren, kimisi dönüşerek yeni bir tür kamusallık vasfını üstlenen mekanlar olarak beliriyor. Kente doğru yolculuğumuza bir başka İstanbul şarkısı eşlik edecek şimdi. Severek dinlediğim Salih Korkut Peker'i bir Sezen Aksu şarkısının çalgısal yorumuyla dinliyoruz. İstanbul Hatırası. Serkan Taycan'ın kente doğru projesi bir sanat projesi olmasının ötesinde aynı zamanda yürüyüş felsefesi ve aktivizm bağlantılı ortak kavramlara değen bir proje. İşte Sergin 4. ve son bölümü Taycan'ın 2013'te İstanbul Bienalinde sergilenen iki deniz arası yürüyüş rotasından fotoğraf, harita ve videoları içeriyor. Friedrich Gross, Yürümenin Felsefesi kitabında yürümenin iki mesafe arasında gidip gelmenin ötesinde yaratıcı bir eylem olduğunu söylüyordu. Ona göre yürümek hem kendi yalnızlığımıza çekildiğimiz hem de toplum olarak bizi dönüştürecek bir ayağa kalkıştı. Yani iki büklüm vücudun karşısında dikilmeye çalışan, attığı her adımda yeryüzünün gerçek bir parçası olduğunu fark eden homo viatorun eylemiydi. Çünkü yürüyen insan kendi üzerine çöken kaygı, haset ve korku yumaklarını çözer, varlığını yeryüzünün ebediyen yeni olan kalbine düğümlerdi. İnsan ayağa kalktığı ilk andan itibaren yürüyor. İşte evrim tarihinde yürümenin önemi malum, i̇şte Önce doğaya karşı mücadele etmek amacıyla yürümüş atalarımız. Sonra Afrika'dan yola çıkıp yeryüzüne yayılmışlar. İşte bugün yaşadığım küçük Küçükçekmecegülü Sazdere Vadisi 400 bin yıl önce buralardan geçip Avrupa'ya giden atalarımızın izleriyle dolu. Hatta bir gün ben bunu anneme <gülüyor> söz ettiğimde annem ya işte 1954'ten beri burada yaşıyor. Ben 1962'de burada doğdum. Yani o günden bugüne buraların neler kaybettiğinin acısını yüreğinde hisseden bir insandı ve bana şey demişti, keşke biz de o zaman onlarla gitseymişiz. Ee, sonraki zamanlarda Aristo okulunda insanlar yürüyerek felsefe yaptılar. İşte Çin'de Mao, Hindistan'da Gandhi e, yürüyerek ulusunun varlığını inşa etti. İşte Martin Luther King Amerikalı siyahların hakları için yürüdü. İşte Nietzsche'nin kara ormanda yürürken göz çukurlarına mutluluk gözyaşları doldu. Rainbow tahta ayağıyla açılacağı çöllere dair düşler kuruyordu. Düşünceleriyle Fransız devrimini tetikleyen Russo yasaklı günlerinde Alpler'de yürüyordu. İşte sivil it itaatsizliğin ve yürüme felsefesinin babalarından e, Toro, Valden'de yürüyüşler yaptı. İşte şair ve gezgin Nerval İstanbul'da dahil e, birçok kentin dar sokaklarında aylak aylak dolaştı ve daha niceleri. Kent'e doğru gezimize bir başka İstanbul şarkısıyla e, devam etmek istiyorum. Bir sen tezerden dinliyoruz İstanbul. Önümüzün hızlı kent yaşamında genellikle evle iş arasına gidip gelmek, işte bir yerlere yetişmek ve koşuşturmak için yürüyoruz. Oysaki yürümek evrenle özel bir ritim, akort ya da hafifleme içinde buluşmak için de yapılabilen bir eylem. Yeryüzüyle hemhal olup kendimizi değişime açarak yürümek de mümkün. Peki deniz arası projesi bizlere tam da bu olanağı sağlayan bir proje oldu. İşte başlangıçta fotoğraflar ve harita çalışmasıyla gelişen proje bir adım sonra bir yürüme Aktivizme dönüştü. Projenin hikayesini şimdi Serkan Taycan'dan dinliyoruz. Ve geziden sonra ben o ikinci kısımdaki periferde çektiğim fotoğrafları haritalandırmıştım ve sergilemiştim. O sergide işte haritalar vardı. İnsanlar buraya gidip geziyorlardı. Falan filan. Ancak o yetmedi. Yani onlar hala temsilidir fotoğraf. Ben Biraz çünkü güçlü bir tecrübeydi. Yani şey insan yani kentte yaşam kent merkezinde olma halimizi tariflemeye yol açan önemli bir tecrübe yani o şeyleri görmek bahsettiğim bütün mevzuları. Ben bunların üzerine bir yürüyüş rotası yapabilir miyim diye düşünmeye başladım. 2011 yılında hatırlarsanız işte o zaman başbakan Tayyip Erdoğan bir seçim ya şeyi olarak, vadi olarak çılgın proje diye bir şey yaptı ortaya. Hatırlıyor. Hatırlıyoruz. İşte biliyoruz hepimiz artık. Hayatımızın parçası. Bu tartışma bunun neydi işte bir süre söylenmedi neydi ne değildi bilmiyorduk çılgın proje çılgın proje oturttu da ondan sonra onun Kanal Pro, İstanbul Projesi diye bir su yolu projesi olduğunu yaklaşık 2014'lerde filan öğrendik ya yani bir sene sonra filan da öğrendik ben de tam o sıralarda bu meseleyle uğraşıyorum şöyle haritayı açtım baktım benim çizdiklerimi onlara filan ya dedim tam da benim bu bahsettiğim mevzular yani lokasyonlar meseleler işte o bütün o fotoğraflarda işte Sulak araziler, toplu konutlar, şunlar, bunlar, hepsi bu şuraya bakın, bu, bu hattın üzerinde vardı ve ondan sonra da toparlıyorum burada çok basit bir şey ortaya çıktı. Kanal İstanbul'un daha ne olduğunu bilmediğimiz bir rotasını ben bir yürüyüş rotasına çevirdim. Karadeniz'e Marmar arasında bir 60 küsür kilometre, 64 kilometrik bir rota çıkardım. Defalarca yürüdüm ettim. Bu gördüğünüz rota, aynen Likya yolu gibi bir e, tanınan yani ne denir, yani şey onaylanmış bir rotaya dönüştü. ...Türkiye Kültür Rotası Derneği tarafından dört e, günlük bir yürüyüş rotası bu. E, bu gördüğünüz harita, bunun daha küçük bir versiyonu yani bu onun büyütülmüş hali bir rehber harita olarak var. Bu kitapçılardan elde bir Robinson Kültürü da var. Ben bunu 2013 yılında İstanbul Biyeneli'ne önerdim bir sanat projesi olarak ve bu gerçekleşti. Karışık anlatıyorum ama pardon. 2013 yılından beri şu gördüğümüz arkamızda gördüğünüz sunumda olduğu gibi insanlar bu rota üzerinde yürüyorlar. Yaklaşık 3000 kişi tahminimize göre bu rotanın üzerinde şu anda yürüyüş gerçekleştirdi. Günlük, 4 günlük, 2 günlük artık ne vakti ve enerjisi varsa öyle. Bunların içerisinde 7'den 70'liği malum her yaş grubundan insanlar var böyle. Her bir sürü ayrı ilgi alanlarından, mesleki e, altyapıdan insanlar ve de bir sürü ülkeden insanlar var. Hani e, onları da söylemek gerek var. Bir sürü okul yani daha çok uluslararası aslında e, okul Yani Amerika'dan... Yani ne diyeyim işte Harvard'tan, e, Minnesota Üniversitesi'ne, şeyden, Stockton, Mimarlık Akademisinden, Bergen'den, Singapur'dan e, filan filan bir sürü okullar, çocuklar <gülüyor> belli şeyler, şu <gülüyor> çocuklarla yapılan bir yürüyüş, daha öte projesi kapsamında e, koşanlar yani e, koşanlar yani bir günlük bir uluslararası maraton düzenlediler arkadaşlar, 60-2 kilometre koştular sabahtan akşama kadar. Bisiklette binenler şunlar bunlar diye e, böyle çok çeşitli gruplarda insanlar burada şeylerine devam ediyorlar. Yani bu artık bir sanat projesi olmaktan çıkıp böyle insanların bir yarı aktivist bir projeye dönüştü. İşte Kuzey Ormanları Savunması burada, işte e, Yeşil Dastri'den Ercüment abi de burada. Onlarla beraber yani bir toplu yürüyüş gerçeklik, 200 yüz küsur kişi vardı herhalde değil evet, mi orada? Evet, evet. Yani bayağı kalabalık bir ekip yürüdü filan. Ee, i̇şte Atlas Dergisi bunu bir ek olarak verdi. İnsanlar işte e, yani sanat bağlamından başka bağlamlara da taşınan, e, hiç böyle sanatla filan bilgisi olmadan buraya dair olan bir sürü insan oldu. Bu gördüğünüz şey, sunum e, benim fotoğraflarım filan değil. Bunlar insanların çektiği fotoğraflar, yürüyüşe gelenlerin. Altı isimleri yazıyor bakın. Karjıvanlar senin ismin de yazıyor olabilir abi. <gülüyor> <Bir tane gülüyor> evet. bir evet, yani aranızda yürüme, ben şimdi şeyden, maskelerden göremediğim için belki de, benim bilmediğim insanlar da olabilir, onu da fotoğraflıyorum. Yani e, onların, fotoğraf, onların fotoğraflarından oluşan bir şey. Yani onu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu bir kolektif bir şey. Benim fotoğrafçı kimliğinden çıkıp böyle sadece bir eşlikçi olduğum bir durum bu artık. Şuraya kadar eşlikliğin fotoğrafçısı bendim. Bundan sonra bendeyim. Serkan Taycan'ın önerdiği yürüyüş rotası olan iki deniz arası, kent ve doğa ilişkisini sosyal bilimler, politika ve sanat alanlarının kesişiminde sorgulayan, katılımcı aktivist bir projeye dönüştü zamanda. Aynı zamanda Taycan'ın tüm çalışmalarında ele aldığı kavram ve olguları bedensel deneyime açan bir eylem oldu. İşte toplamda 64 kilometrelik bir rota üzerinde gerçekleştirilen projeyi, Dört ayrı etapta yürüyebilmek mümkün. İşte i̇ki deniz arası bir önerme ve bir davet. Yani yürümenin dünyayı duyumsamaya yol açan, ritmini kutsayan bir eylem. Ve bu eylem Karadenizle ile Marmara arasında yani bir yol açacak. Belki de en hayırlı <gülüyor> proje bana göre. E ben de birçok kez bu rotayı yürüdüm. İşte rotanın üçüncü ve dördüncü parkuru. Çocukluğumun geçtiği Sazlı Sazlıbozna köyü, işte Sazlıdere, Menekşe. Arasında kalan rotaydı. En çok bu parkuru sevdim. Yani bu yürüyüş bir anlamda çocukluk günlerime doğru bir yolculuk da olmuştu benim için. İşte Yeşil Gazete'ye de yazmıştım bu yürüyüşü. İstanbul'da ince sizin aklınıza ilk ne geliyor bilmiyorum ama benim aklıma Orhan Veli geliyor. Şimdi onun sesinden bir şiirin dinleyeceğiz. Ardından bu şiiri Ulvi Ergüner Ensemble yorumlayacak. İstanbul'u dinliyorum. İstanbul'da doğa içinde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum. Tarifsiz içinde. Uyumeli oturmuşum. Oturmuş da bir Türkiye tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları başıma konuyor konuyor aman mati kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları. Edabın Sevin yüzümden bu halim. İstanbul'un orta yeri finama. Garipliğim, mahsulluğum duyurmayın anama. El kavuşur sevişirdir bana ne? Sevda'nın boyunlarla bağlı. İstanbul'da Boğaziçi'ndeyim. Bir fakir Orhan Veli, Veli'nin oğlu tarihsiz gelenler için. Serkan Taycan'ın 2013 yılında e, kurguladığı ve e, sonra bizlere önerdiği iki deniz arası yürüyüş projesi, İstanbul'da başka yürüyüş parkurlarının keşfedilmesine de önayak oldu. İşte bir grup aktivistin İstanbul çevresinde çok sayıda yeni rota üzerine çalıştıklarını biliyoruz. Taycan'ın hazırladığı bu iki deniz arasında rehber haritası da sürekli yenilenen bir harita. Bugün bazı kitapçılardan edinebileceğiniz harita... 3. sürümünde yani proje başladığında havalanı henüz yoktu. İnşaat rotanın ilk bölümünün değişmesine de neden oldu. İşte ilk haritada yer alan mandaların yaşadığı göl örneğin bugün yok ne yazık ki. Kaybolan gölün hikayesi Kadıköy'deki sergide fotoğraflarıyla yer alıyor. Sırada bir başka İstanbul şarkısı var. Sevgili Sumru ağır yürüyen ve Mine geçerli birlikte seslendirecekler. İstanbul türküsü Yoluşlarda şahin gibi uçarız Yol kuşlar gibi uçarız Sandık sandıklar, sandıklar içinde, içinde çok şanımız var Hazreti Mevla'ya yalanmamız var Sandık sandıklar içinde çok şanımız var Hazreti Mevla'ya Serkan Taycan'ın iki deniz arası projesi rehber haritasında Kanal İstanbul terimine rastlayamazsınız. Taycan Kanal projesinin yıkıcı sonuçlarının farkında olsa da konuya çok daha geniş bir perspektiften bakıyor. Yani Kanal veya Yenikent projesinden sonra İstanbul'un neleri kaybedebileceğini bizlere göstermeye çalışıyor. Proje bu bağlamda yani bizleri Kanal meselesinde kendi kararlarıyla baş başa bırakan bir proje aynı zamanda. Babil'den sonranın sonuna geliyoruz. Bugün programda bu yıl Temmuz ayında Kadıköy, Hasanpaşa'da, Müze Gashane'de açılan Serkan Taycan'ın kente doğru sergisinden söz etmeye çalıştım. Geçtiğimiz hafta sonu sergiyi Yeşil gazetenin hafta sonu ekine de yazmıştım. Oradan da okuyabilirsiniz. Sergi Ocak ayında sona erecek. Bu sergiyi görmenizi özellikle çocuklarınıza göstermenizi öneriyorum ben kişisel olarak Kanal İstanbul'un gerçekleşmesinin kolay olmayacağını düşünüyorum ama bir süre sonra iki deniz arasının yeni kent projesinin inşaat molozlarıyla eee kaplanacağına dair kaygılarım var. Umarım bu sadece bir kaygı olarak kalır ve çocukluğumun uzunca bir dönemini yaşadığım bu düş ülkesinin, iki deniz arasının bu bereketli cennet doğası sizin çocuklarınızın da düşlerini tetikler. Belir Rahmi Uzun şiiri bir İstanbul masalında İstanbul yaşar, yaşatır ama unutmaz. Unutan da kaybeden de biziz aslında diyordu. Sevgili Serkan Taycan'a 14 yıla yayılan yoğun bir emekle ortaya koydu. kentin tarihine, hafızasına kazandırdığı bu çok değerli görseller, bilgiler ve yürüyüş rotası için çok teşekkür ediyorum. Bu programın ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarını Facebook Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Babil'den sonranın artık bir Instagram sayfası da var. Programı oradan takip edebilirsiniz. Yürümenin insanlık tarihindeki öneminden söz etmiştim program başlarında. Ben de yürümeyi çok severim. Yani en çok da kentin sokaklarında aylak aylak yürümeyi çok severim. Biz aylaklar, göçebeler, sürgünler, hacılar, kaçaklar, seyahlar, müzeviler derdi olup da anlatmak isteyenler, hak arayanlar, mülteciler vesaire. Yani Nedeni ne olursa olsun bugün de Üzerimize çöken kaygı, haset ve korku yumaklarını çözmek ve varlığımızı yeryüzünün ebediyen yeni olan kalbine düğümlemek için yürüyoruz. Yürümeye de devam edeceğiz. Programı sevgili Sema'nın sesinden dinleyeceğimiz bir İstanbul şarkısıyla kapatmak istiyorum. İstanbul Hatırası. Hafta Pazartesi gazeteci Cenk başlamışla üçüncü kez bir araya geleceğiz ve Genesis grubunun bu ay İngiltere'de verdikleri konserleri üzerine muhabbet edip grubun şarkılarından seçtiklerimizi birlikte dinleyeceğiz. Hafta Pazartesi 13'te 95.0 Çık Radyo'da Babil'den sonra da buluşabilmek dileğiyle ben Ercüment Gürçay. Hepinize gönlünüzce yaşayacağınız güzel bir hafta diliyorum esen kalın Taşradan gelmişti adamım biri o benim için yüzülecek sesi hem kalın Bir beydik Ama et Fazlaca yağlı Sanki kalbe ezelden bana bağlı Ceplerinde papelleri Pek pek çok aptaldır Şüphem yok Gözümü süzdüm cibeli Kırıttım seni Kolum yanına dedim güzelim olmaz mı güzelim o koca kolunu omzuma kaysu al yok <gülüyor> kokula giderken biz gerdim bara sızdırdım cebinden avuçla para. Geçirdim, dünyasından geçirdim Yola girmişti Bütün benim işler Aldırdım elbiseler ipekliler hem neler Polidor marka son model Gramofon plaklar Sevmişti beni elbet Yaşadık uzun müddet Memlekete gidecekti Nihayet Bıraktım ben onda, çok tatlı bir hatıra, aklı kaldı unutulmaz güzel İstanbul'da. uzun süredir memlekete gide çekti nihayet bıraktım ben onda çok tatlı bir hatıra aklı kaldı unutulmaz güzel İstanbul'da Babilden sonra Rüzgâr'a bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay